aleyhi beraber sünnetler hakkındaki bab. Ya'lemu eyyuhel ikhwanu eykadü onun yapılması tehlipli oluyor. Veyu krahhu onun terkisi mekruhdur. Ve men لَا وَنَا Kim onun terki üzere devam ederse سَقَتَتْ عَدَالَتُهُ Adaleti düşer, düşmüş olur اِنْ دَبَعَدِ الْاِئِمَّةِ Bazı imamların yanında Evet وَاَثِمَةَ وَاَثِمَةَ بِسَبَبْ زَالِكَ Bu sebeple günahkar olur لِأَنَّ الْمُدَاوَمَةَ Çünkü عَلَى Onun terki üzere devam etmek et cedulü delalet eder. Ale zaafi da fi onun dininde zayıflık üzerine zayıf olduğu üzerine delalet eder. Ve ademi mubaladahi ve ademi, ve ademi onun özeninin olmadığını eee eder. Bu cümlenin sünen-i şimdi eee sünen-i dediğimiz zaman sünen-i ravatiben sünen-i mutlak tatavudan ayıran özellik ne? belli bir namaza bağlı olması. Öyle değil mi? Mutlak tatavu ile revatip olan tatavu arasındaki fark nedir? Mutlak tatavu herhangi bir vakte veya herhangi bir sebebe bağlı olmadan kişinin Allah için kıldığı namazdır. Daha ziyade nafile demiş olduğumuz namazlar değil mi? Revatip sünnet denildiği zaman fıkıh kitaplarında ne kastediliyor? Revatip sünnet denildiği zaman kastedilen şey yani herhangi bir namazın kabli veya ba'di sünneti. Kablî sünnetler namazlardan önce kılınan sünnetler, bâdi sünnetler ise namazlardan sonra kılınan sünnetler. Bu revâtib sünnetlerin faydasına gelince, hani normalde bir konu arz edilirken önce konunun dindeki yeri, ondan sonra hükmü yani vacip midir, sünnet midir, mekruh mudur, haram mıdır vesaire o beyan edilir. Ondan sonra ne? Fazileti. Değil mi? Ta ki terğîb ve terhîb dediğimiz Faziletine delalet eden hadisler zikredilsin ki insanların kalbinde yapılması gereken amele karşı bir şevk, insanların kalbinde yapılmaması gereken amellere karşı bir buğz ve uzaklık olsun diye Tamam Zaten bunun e, sünnetteki yeri, e, dindeki yeri belli. Namazların öncesinde ve sonrasında icma ile, asırların icmasıyla bize nakl sünnetler var. Öyle değil mi? Hükmü zaten ismi üzerinde sünnet. Değil mi şerî? Yani, hükmü nedir? E, i̇smi üzerinde sünnettir. Fazileatine gelince bunların bir namaza mutallik olan fazileti vardır. Yani bu ravatib olan sünnetlerin direkt namaza taalluk eden fazileti vardır. O da nedir? Biz daha önce de söylemiştik. Allahu ze vecelle'nin farz namazların öncesinde nafile bir takım namazları meşru kılması farz namazlara hazırlık babındandır. Öyle mi? Farz namazlardan sonraki nafile namazlara gelince bunlar da farz namazlar eda edilirken ortaya çıkan eksiklikleri tamamlaması içindir. Öyle mi? Farz namazlar eda edilirken ortaya çıkan eksiklikleri tamamlasın diyedir. O zaman birinci faidesi, birinci fazileti namaza müteallik olan, namazla alakalı olan faziletidir. O da nedir? Bir, kabli sünnetler vardır. Bunların hikmeti kişi farz olan yani Allah'a insanı en çok yaklaştıran amele başlamadan önce ondan daha hafif olan bir amelle hazırlansın diye yani kalbi bedeni birazdan Allah azze ve huzuruna duracak. O büyük amele hazırlansın diye. Öyle mi? İkincisi ise her ne kadar hazırlık yapsa bile insan, insan olması hasebiyle ne yapar? Eee mutlaka eksiklik yapar. Ya gafletten ya isyandan vesaire eksiklik yapar. Bu eksiklik cebr olsun diye Allah azze ve celle faz namazların akabinde ne yapmıştır? Nafile namazlar kılmıştır. Nasıl ki bütün ibadetlerin akabine Genel itibariyle estağfirullah zikrini kıldığı gibi. Niye? ta ki insan eksikliğini bilsin ve bu eksikliğini cebretsin diye. Tamam? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan hadis-i şeriften ne diyordu? İnnel abde la yansarifu bi salatihi ve ma kutibe lehu Kişi namazdan döner, ona yazılan ancak nedir? 1/10'dur. Ve ve da veya veya da 9/1'dir. 8/1'dir ve 7/1'dir vesaire. Yani neye göre bu 1/10 10'da 9, 10'da 8, 10'da 1 yazılıyor kula. Herkes normalde namazı zahiren ifa ediyor. Öyle mi Amelleriyle ifa ediyor. İşte o huşû, kalbin amelleri görünmeyen kısmına gelince o görünmeyen kısmı insanların işte aldığı ecrin 10'da 10, 10'da 9, 10'da 8 olmasına etki ediyor. İşte onun için Allah Allah'ın bu eksikliği yani o farzdan yazılan mesela 10'da 8 yazıldı diyelim. Onu cebredebilmek için ne yapılır? E, Ba'dî sünnetler demiş olduğumuz sünnetler kılınır. İkincisi ise umumi faydası. O da Peygamber hadis-i şerifleri daha önce namazın faziletinde söylemiştik hatırlıyorsanız değil mi? Yani sen Allah'a hiçbir secde yapmazsın ki mutlaka Allah bunun ile senin bir mertebeni yükseltir ve bunun ile senin nedir? günahını düşürür. Yine peygamber Aleyhisselam ne dedi? Hiçbir Müslüman yoktur ki gün içerisinde Allah'a on 12 rekat tatavvu namaz kılsın. Mutlaka Allah ne yapar? Ona cennette bir beyt bina eder. Memmin Müslimin yusalli lillahi 12 12 rak'atan tatavvan illa bana Allahu lahu bihi fil cenneti beyten wa yutbiru wa tuniye diye. Bina ve buniye diye geçiyor. Allahu Teala ona cennette bir بيت yapar, değil mi? bunlar da nafile namazların şey, umumî fazileti. Bir de bunlara hususi fazileti var. Hususi fazileti ne demek? Yani her bir namazın kendine müteallik olan. Onlar da yerinde gelecek. Öyle mi? Mesela fecr namazı için Peygamberimiz ne diyor? Rek'ata'l fecri hayrun mined dunya ve ma fiha. Fecr namazının 2 rekatlık sünneti dünyadan ve dünyada olanlardan daha hayırlıdır diyor mesela. Men hafaza ala 40 qabl ez-zuhri ve 40 ba'daha harramellahu alannas. Kim öğle namazdan önceki dört öğle namazdan sonraki dört rekatı muhafaza ederse, sünnet olaraktan Allah ze vecelle ne yapar Allah ze vecelle ona cennette e şey Allah ze vec onu ateşe haram kılar diyor mesela peygamber aleyhissellat veem Tamam mezanned diyor rahimallahu imri salallah kabla asri Erba Allah İkindi namazından önce 4 rekat nafile kılana rahmet etsin. Tabi bu hadisin sıhhati ihtilaflı. Yani o zaman umumi faydasının yanında bir de her bir nafilenin kendine göre neyi vardır dinde? Her bir nafilenin kendine göre dinde ayrı bir fazileti vardır. Hususi bir fazileti vardır. Aslında en önemlilerinden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesini söyleyeceğiz. Resulullah Resulullah'a sevgiyi ve mutabahatı arttırması. Nafile namazların Resulullah'a sevgiyi ve sevgiyle beraber mutabaatı arttırmasıdır. Neden? Çünkü bunlar mutlak tatavuğu değildir. Yani insanın kendi lüksüne mesela ben öğle namazından önce 8 rekat öğle namazına revatif sünnet kılacağım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü Peygamberimiz dört rekat olarak kılmıştır. Öyle mi? Veya işte ben akşam namazından sonra sekiz rekat kılacağım akşam namazının sünnetini diyebiliyor muyuz? Sekiz rekat kılmak istiyorsan kıl. Ama akşam namazına bağlı sünnet kılacağım diyorsan Ancak ne yapabilirsin? 2 rekat kılabilirsin. Neden? Çünkü Aleyhisselatu vesselam ancak ne yapmıştır? 2 rekat kılmıştır. Tamam mı? Şimdi insan gün içerisinde sürekli peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yaptığı bir fiili yapması, tabii şuurla yapması, taklitle değil, şuurla yapması insanın peygamber Aleyhisselatu vesselam'a sevgisini ve mutabaatını artıracaktır. Neden? Çünkü sevgi sevgi her zaman bu böyledir. Tabi olmayı tabi olmakla da beraberinde neyi arttırır? Sevgiyi arttırır. Yani insan kime tabi oluyorsa, kimi taklit ediyorsa, kimin peşine gidiyorsa onu her taklit ettiğinde, onu her yaptığını yaptığında insanın ona karşı sevgisi, hürmeti, saygısı biraz daha büyür, öyle mi? Onu her sevdiğinde de sevgisi arttıkça bu defa onu ta ona tabi olma, onu taklit etme, her şeyde ona benzeme hissi insanda daha da fazlalaşmaya başlar, öyle mi? Bu mesela şirk ehlinde e, şirkin önderlerine karşı böyledir. Öyle mi şirk ehlinde, şirkin önderlerinden karşı böyledir. Yani bakarsın saçında birini taklit eder, sonra kıyafetinde taklit eder, sonra hayat tarzında taklit etmeye başlar, sonra kesinlikle ona laf söylettirmez. Yani hatta mesela belki görmüşsünüzdür, sanatçılara hayran olan insanlar vardır, laf söylediğin zaman yani mesela adama akşama kadar diyorsun ki bak sen küfür üzeresin, ebedi cehennemde yanacaksın, adamı zoruna gitmiyor. Gülüyor mesela. Ama adamın sevdiği bir sanatçının cehennemde olduğunu söyledim adam kavga ediyor seninle mesela ona karışma ediyor. E bunun sebebi nedir? Sevgidir. Çünkü onu dinliyor, onu takip ediyor, taklit ediyor, onun gibi saçını kesiyor, onun gibi elbise giyiyor mesela. E ne olacak dayı? Bu sevgiyi arttırdıkça sevgiyi arttırıyor. Bu ve Rasûlullah'da da böyledir. Yani biz ona tabi oldukça onu severiz, sevgimiz artar. Onu sevdikçe de ne yaparız? O'na olan itaatimiz daha da fazlalaşacaktır. Bu da en önemli şeydir. Çünkü deseniz ki niye en önemlidir? Çünkü Resulullah'a sevgi ve ittiba insanların lüksüne bırakılmış olan bir mesele değildir. İmanın bir parçasıdır. La ilahe illallah derken Allah'a ibadette birinlemek neyse Muhammedun Resulullah derken de Resulullah'a sevgide ve ittibada değil mi? Sevgide ve ittibada Resulullah'a sevmek ve tabi olmak da aynı şeydir. Yani imanın olmazsa olmazdır. Ikinci tamam. İkinci bir mesele. Dikkat ederseniz şeyh burada dedi ki: Kardeşler dikkat edin. E'lamu eyyuhel ihwan en nesene'r ratibete yeta'akkadu fi'laha ve yukrahu terkuhu. sünnen fiili tekitlidir ve terkide mekruhtur. Öyle mi? Ama sonra ne dedi? Dedi ki kim bunun terkine müdavemet ederse onun adaleti düşer. Bakın burası önemli bir mesele çünkü. 1- Dedi ki onun adaleti düşer. Adalet düştü. Yani ne oldu? Adalet düştü demek ne demek? Ne? Faspor. 2- Esime bizalike. Yani günahkar oldu bir de. Başka? Tamam, niye burası önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi bak, biz dedik ki bu bu namazların ismi nedir? Sünnettir. Bu namazların ismi nedir? Sünnettir. Sünnetin usulde tanımı nedir? Sünnetin tanımı, tanımını ne, Tanımı nedir? Bir tarifi yani onun hakikatini ifade eden tarifi şudur mahiyeti şudur ma talebehu el şari'u ma talaba şari'u talebehu taleban gayra cazim tamam yani şarihin onu kesin bir şekilde talep etmediğidir semeresiyle yapılan tarif nedir ma yusabu ala fi'lihi imtisalan ve la yuakabu ala tamam ma yusabu ala fi'lihi imtisalan Bu kayd önemli bir kayıt yani Resulullah'a tabi olmak kaydiyle yaparsa sevap alır. مَا يُسَاغُ عَلَى فِعْلِهِ عَلَى فِعْلِهِ اِفْسَانَ وَيُعَاقَبُ وَلَا يُعَاقَبُ وَا يُعَاقَبُ وَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ Yani onu Resulullah'a uymak için yapan sevap alır ama onu terk eden ne almaz? Ceza almaz. Mekruhun tanımı neydi peki? ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم شارعين onu terk etmeyi kesin bir şekilde talep etmediğidir. Semeresiyle tarifineydi: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. Yani onu yapan insan sevap terk eden insan sevap alır, şer'i emrine uyduğundan dolayı ama onu yapan insan ne almaz? Günah almaz. Şimdi burada anlatılanla, yapılan tarif arasında bir çelişki oldu şimdi, öyle mi? Hem dedi ki bak bu sünnettir, terkide mekruhtur, akabine dedi ki bunu yapanın adaleti düşer ve günahkar olur. Bunu yapana adaleti düşer ve ne olur? Günahkar olur, tamam mı? Yani sünnetleri devamlı bir şekilde terk edenin adaleti düşer ve günahkar olur. Buradaki tanımla burada söylemiş olduğu şey şimdi uyuştu mu birbirine? Uyuştu mu? Niye uyuşmadı? Hmm. Bak şöyle diyeceğiz. Fıkıhta bu her zaman aklınızda bulunsun. Bu çünkü önemli bir mesele. Fıkıh alakalı. Adaletin düşmesi için illaki bir insanın günahkar olmasına gerek yok. Yani bu birinci madde ile ikinci madde arasında bir bağlantı yok. Tamam Adaletin düşmesi için illa insanın günahkar olmasına gerek yok. Yani mesela diyelim alimler dedi ki, kim bu fiili yaparsa ona adaleti düşer, biz hemen burada mı o zaman bu fiil haramdır diyemeyiz. Tamam mı? Niye? Çünkü insanın adaletini ne düşürür? İnsanın adaletini bir bidat, iki büyük günahlar, üç kişiliğe aykırı olan şeyler. Tamam mı? diye aykırı olan şeyler, bidat ve büyük günah hem insana adaletini düşürür hem de insanı fâsık yapar. Ama insanın kişiliğe aykırı olan şeyleri yapması insanı günahkar yapmaz ama insana adaletini düşürür. Kişiliğe aykırı şey, bidatı biliyoruz zaten açıklamaya gerek yok. Büyük günahları da biliyoruz bunu da açıklamaya gerek yok. Veyahut da küçük günahlar üzerinden ısrar diye buraya parantez de açabilirsiniz bir tane. Kişiliğe aykırı olan şeyler nedir? Mesela haram değildir, Allah onu haram kılmamıştır. Ama toplum onu kerik karşılıyordur. Tamam mı? Toplum onu kerik karşılıyordur. Bu toplumun kerik karşıladığı şeyleri yapanların da adaletini düşürmüşler e, ilim ehli. Özellikle hadisçiler. Niye? Çünkü demişler bütün bir topluluğun kınamasını umursamayan bir insan demek ki onun yanında din çok değerli değildir. Öyle mi? Çünkü hani dinine dikkat eden bir insan insanların gözünde kınanmayı şey yapmaz, e, böyle mübahişlerde bir de kınanmayı e, nedir ismi? Yani çok ciddiyet vakar sahibi olan bir insan değildir ki demek insanların onu kınanmasını umursamıyor. Mesela diyelim şimdi bir toplum vardır örnek olaraktan, e, işte ayakta yemek yemek o toplumda çok büyük bir ayıptır. Ayakta ayakta yemek yemek haram mıdır? Şer'an megrûn mudur? Mübah'tir. İster ayakta yer ister oturarak, ya seni ilgilendiren bir durum. Sadece oturarak yemek sünnettir, öyle mi? Bir insan bir toplumda eğer o ayakta yemek yemek ayıp karşılanıyorsa ve o insan da ayakta yemek yiyorsa o zaman nedir? Bu kişiliğe aykırı bir şey yaptığından dolayı adaleti düşer. Adaleti düşer demek fasık olur anlamına gelmez ha. Yani din konusunda onu her söylediğine ne yapılmaz? Güvenilmez. O zaman birinci madde ile ikinci madde arasında ne yoktur? Bağlantı yoktur. Tamam mı? Yani günahkar olmak fıskı adaletin düşmesini gerektirir. Ama her adaletin düşmesi günahkar olmayı yapmaz? Gerektirmez. Tamam mı? Bu birinci mesele. İkinci mesele eğer bu kişiliğe aykırı olan şeylerde böyleyse sünnetin terkine müdevamette hayda hayda bu böyle olur. Yani pe peygamberin hayatında yani alimler illet olarak kişinin insanların kınamasını umursamamasını sözünü reddine delil olarak almışlarsa öyle mi? kişinin peygamberin sürekli yapmış olduğu bir şeyi Aleyhisselatu vesselam terk etmesi ve bu terkin üzerine devam etmesi elbette kişinin adaletini düşürür. Hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Radic olan görüşe göre İmam Ahmed'in yanında vitir nedir? Müekket sünnettir. Ama İmam Ahmed vitiri terk eden için ne diyordu? racul suin, kötü adamdır diyordu. Öyle mi? Ve adaleti de ne yapılır? Reddedilir. Kötü adamdır. Adaleti reddedilir yani şahadeti Sözü kabul edilmez diyordu. Öyle mi? Niye? İşte bundan dolayı. Çünkü bu adam ne yapmıştır? Peygamberin ne seferde ne haderde hiç terk etmemiş olduğu bir e, namazı namazı terk etmiştir. Ve bu terkin üzerine de ne yapmıştır? Devam etmiştir. İkinci şıkka gelince şeyhin dediği günahkar olur. Ha burası e, tartışmaya açık bir yer. Yani bir insanın ömür boyu e, sünnetleri kılmamasıyla beraber Günahkar olur mu olmaz mı? Burası tartışmalı bir şey. Bazılarının günahkar olur demesindeki sebep nedir? Şudur. Men ragibe an sünneti feleysa minni. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Bu adam şeyi kılmamakla hiçbir zaman sünnetleri kılmamakla Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine yüz çevirmiştir. Öyle değil mi? Bu bir. Şimdi bunu bir kenara koyalım ama şu da var. Değil mi? İmam Bukhari ve Müslüm daha önce söylemiştik. Talha ibn Ubeydullah hadisini zikretmiştik değil mi? Arabinin biri geldi. Ca'a rajulun min ehli Neced, sa'iru'r ra's. Yusma'u dawiy savtihi ve la yafqahu ma yaqul. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Neced ehlinden saçı başı dağınık olan, vızıltısı duyulan ama ne söylediği anlaşılamayan bir adam geldi. Öyle mi? Fe iza huwa yas'alu an O nereden soruyor? İslam'dan soruyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a işte soruyor bana anlat. Peygamberimiz diyor, "Hamsu salavatin." فِي يَوْمٍ وَلَيْلَهِ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا لَا إِلَّا اَن تَطَوَّحَ Öyle mi? Gün içerisinde kılacağım 5 namazdır. Ey Muhammed var mıdır benim üzerime bundan başka bir gerekli olan bir şey? la إِلَّا اَن تَطَوَّحَ Yani ancak tatavu etmen müstesna. İstersen tatavu Allah'a namaz kılabilirsin. Adam en sonunda ne diyor? Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki لا يزيد لا ازيد عليهن ولا انقص والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا peygamberimiz ne diyor? Eflaha insadık. Eğer doğru söylerse yani sadece bu söylediklerinin 5 vakit namaz, zekat, oruç, hacdır. Bunları yaparsa mesela ve üzerine artırmazsa cennete girecektir. Yemin ediyor peygamberimiz. Eflaha insadık. Eğer doğru söylerse felah er. Başka bir rivayette e, şeydir. Eflaha ve abiyi in sadak diyor. Başka bir rivayette ef in sadık دخل الجنه diyor. C sadık olursa cennete girecektir diyor. Şimdi bu hadis işgal oldu öyle mi? Yani bu hadise göre 5 vakit namazı kılan bir adam e, üzerine de hiç ziyade yapmayan bir adam cennete gidebiliyor. Hem de peygamberimiz cennete gideceğini söylüyor. Onun için günahkar olur demeyiz. Tamam mı? Bu pro, bu hadisten dolayı günahkar olur demeyiz. Ama adaleti düşer mi evvel? Adaleti düşer. Çünkü sürekli bir müekket olan sünnetin üzerine devam eden bir insanın dinde sözü çok daha kendisine ne yapılmaz? İtibar edilmez, tamam mı? O zaman buna benzer bir bahis fıkıhta gördüğümüz zaman bu tafsilatı hatırlayalım. Yani e, günah adaletin düşmesini gerektirir ama her adaletin düşmesi insanı ne yapmaz? Her adaletin düşmesi insanı günahkar konumuna getirmez. Mefhum. İnşallah. Faddal ya şeyh. Aha. gelecek olanda gibidir yani. Ettali değil mi ismi fail? Ettali gelecek olan. فَكَعَاتِنَي قَبْلَ زُحْرِ öğle namazından önce iki rekat وَاِنَّ جَمَعِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ اربعو فَكَعَاتٍ قَبْلَ زُحْرِ öğle namazından önce dört rekat alimlerin hepsinin yanında فَاَلَيْهِ تَقُونُ onun üzerine oluyor cümletu sünneli revatibi revatib sünnetlerinin tamama اثنتا عشرة rekaten rekat oluyor وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الزُّهْرِ e, öğle namazdan sonra 2 rekat وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ikindi namazından e, akşam namazından sonra 2 rekat وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْإِشَاءِ yassı namazından sonra 2 rekat وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ سَلَاتِ الْفَجْرِ بَعْدَ تُلُعَي الْفَجْرِ imlec <coughs> doğduktan sonra e, sabah namazından önce 2 rekat Ve delilu delil ala hâzihi revatibi, e, bu revatiblerin üzerine bihazet tafsilil meskuri zikretine tafsil ile Huvahadisu ibni Allah radiyallahu anhuma ibni Allah radiyallahu hadistir. Kale, hafistu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem aşırı reka'ate, reka'ateyni kable zuhri ve öle namazdan önce iki reka'ateyni kable zuhri ve öle önce iki reka'ateyni warak'atayn ba'daha ondan sonra 2 rekat warak'atayn ba'd al-maghribi fi baytihi akşam namazından sonra 2 rekat evinde warak'atayn ba'd al-isha'i fi baytihi yats'ın namazından sonra 2 rekat evinde warak'atayn qabla subhi sabah namazından önce 2 rekat wakana sa'atan salaten ve bu saat idi لا يدخل على النبي في لا يدخل على النبي في أصعه yanına girilmez idi. Haddesatni Hafsatu enhu kana idha azana al muazinu wa tala al fajru Yani ben, ya şimdi bu saatte Resulullah'ın yanına girilmezdi diyor ya. Hani kimse o saatte Resulullah'ın evine girmezdi. Peki şimdi biri soracak sen nereden biliyorsun ne yaptığını? 10 rekat ezberledim diyor. 10 rekat ezberledim ya peygamberimizden diyor. Sabah namazını söylüyor. Şimdi haberi hepsi biliyor. O saatte kimse de yanına girmiyor. İbn Ömer'e diyor ki, pek sen nereden biliyorsun bunu?" Ne diyor? ''Haddesetni Hafsa'tu." Hafsa kim? İbn Ömer'in kız kardeşi, değil mi? Resullallah sallallahu aleyhi ve sellem'le Bana bunu Hafsa haber verdi diyor. Yani peygamberimizin hanımı. "Ennahu, o kana iza azana el muazzinu ve tala'a el fecr, fajirchub ma azana azanu zaman sallar rak'atayn." Evet. Bu sahih Kâne yusallî kılardı kâble zuhri erfa'an fî beyti evimde dört rekat öğleden önce kılardı. Thunna yak sonra çıkardı fe yusallî bin nâs insanlar namaz kıldırdı. Thunna yazciyû sonra dönerdi ilâ beyti evime fe yusallî fe yusallîye rekâteyni. İki rekat kılardı. Evet. Şimdi burada duralım inşallah. Ee, şimdi burada kitabın içerisinde konu biraz dağınık. Yani açıkçası e, konular Bu konu özellikle bayağı bir dağılmış. Biz burada normalde fecir namazından başlamamız gerekirken, arka sayfada fecir namazı gelecek. Biz burada öğle namazından başlayalım. Şimdi öğle namazının öncesindeki ve sonrasındaki sünnetlerle ilgili sünnette 3 ayrı şekil sabit olmuştur. Öğle namazında, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın öğle namazından önce ve sonra nasıl namaz kıldığına dair e, sünnette 3 şekil sabit olmuştur. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi önümüzde Revatib sünnetlerde umde hadislerden olan İbn Ömer'in hadisidir. Tamam? Revatib sünnetlerde umde. Umde nedir? Yani asıl olan hadislerden biri olan İbn Ömer hadisidir. O da nedir? Hafiztum min <ulan> Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat. 2 rekatini قبل الظهر ve 2 Tamam? Birinci sünnet şekli Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın öğleden önce bir. 2 i̇ki önce, ikide de sonra kıldığıdır. Tamam? İkinci şekli nedir? Şöyle önce sonda diyelim. İkinci şekli önce 4 sonra 2. Bunun delili nedir? Kitapta yine önünüzde duran Ayşe annemizin hadisidir, değil mi? Neredeydi? Şurada en alt konunun bittiği son okumuş olduğu hadis. Sahih'in üstünde peygamberimiz benim yanında 4 rekat namaz kılar. Sonra çıkar insanlara öğleyi kıldırır. Sonra geri döner tekrardan ne yapardı? 2 rekat kılardı. Tamam? 3 Bunun denilen Ümmü Habibe annemizin hadisi. Öyle mi? Ümmü Habibe annemizin hadisi. Bunlar e, Buhari, Müslim bu sünenlerde. Ne diyor? Rahimallahu <gülüyor> emren şey. Men hafaza ala arba'in qabl az-zuhri ve arba'in ba'daha haramahu Allahu ala nlar. Kim 4 rekat öğleden önce, 4 rekat da öğleden sonra ya, muhafaza ederse Allahu Teala ona ne yapar? Ateşi haram kılar. Allahu Teala ona onu ateşe haram kılar. Tamam. O zaman elimizde üç tane şekil oldu. Dileyen dilediğini yapabilir. tamam Dileyen dilediğini yapabilir. 2 İki ikide kılabilir. Tabi alimler bunların arasını şu şekilde cem etmişler. Yani mesela farklı farklı yorumlar yapılmış. E demişler kimisi işte Peygamber normalde dört dört kılıyordu. İkisini camide kılıyordu, ikisini evinde kılıyordu mesela. Bu hadis ona uygun. Yani o diğer biri ikisini görmüş, biri İbn Ömer iki tanesini görmüş, Ayşe annemiz iki tanesini görmüş vesaire Bu tip cem'i yollarına gitmişler. Yani hani asıl olan yok zaten 4-4'tür e mesela veya 4-2'dir e mesela. Herkes kendi gördüğünü söylemiş fiili olarak da. Ama biz daha önce ne demiştik? Bu tip hayır olan işlerde eğer tenavvû varsa tenavvû hayırlıdır. Herkes kendisine kolay geleni yapar. İlla arasını cem edip bir sonuç çıkarmak ne değildir? Bir sonu çıkarmak şart değildir. Ondan dolayı insan üçünden dilediğini yapabilir. Belki kimisi mesela çok takvalıdır. Peygamberimizin sözlü sünnetini yerine getirmek ister, dört dört kılar bu ecri alabilmek için. Kimi çok zayıftır i̇bn Ömer'in dediğini yapar, iki iki mesela yapar. Kimisi de o mütevasıttır, dört iki yapar. Mesela Allahu Alah tamam mı? İkindi namazının sünnetine gelince, ikindi namazının öncesinde ve sonrasında sünnet var mıdır? meselesi. İkisi de ihtilaflı olan bir mesele ve ihtilafın da çok ciddi boyutta olmuş olduğu bir mesele. Yani öğlen namazının öncesindeki sünnetle tartışmalı, öğlen estaforla ikinci namazın öncesindeki sünnetle tartışmalı, ikinci namazın sonrasındaki sünnetle tartışmalı. Sünnet tartışmalı. Tamam? İkinci namazın önceki sünnete gelince bir tane sünenlerde rivayet edilen bir hadis. Konunun başında da söyledik. Rahimallahu limri en salle kabla'l asri arba'a. Allah ikili namazından önce 4 rekat. Namaz kılanlara rahmet etsin diyor peygamberimiz. İmam Nesayn'e rivayet ettiği uzunca bir hadis var Hz. Ali'den. O da Peygamberimizin ikindi namazından önce 4 rekat namaz kıldığını söylüyor. İkindi namazından önce 4 rekat namaz kıldığını söylüyor. Yalnız iki tane rivayetin de senedinde problem var. Tamam mı? İki tane rivayetin de senedinde problem var. Problem olduğu için özellikle hadis ilmiyle iştigal edenlerin bazısı İkindi namazından önce sünnet yoktur demiş. Tamam? Ama cumhur ulemaya göre ikindi namazından önce sünnet vardır ama müekket değildir. Tamam? Yani bir öğle namazının sünneti gibi değildir. Sebebi de üzerindeki bu ihtilaftan ve sahabelerin çoğunun nakletmemesine yani ama öğle namazının öncesinde bir sünnet vardır ama ne değildir? Müekket değildir. Ama dediğimiz gibi özellikle hadisle iştigal edenler hadisin senedindeki problemi görünce ve zayıf hadisle de amel edilmez ibadetlerde. Düşüncesinde olunca ki sahip olan görüşte budur, zayıf hadisle amel edilmez ibadetlerde diye mutlak bir şekilde. Böyle olunca öğle namazından önce sünnet yoktur demişlerdir. Tamam mı? O zaman bu ihtilaf nedir? Meşru olan bir ihtilaftır. Çünkü biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki eğer bir hadisin sıhhatine mebni olan ve hadisin sıhhatindeki ihtilaf da hadis ilmindeki iştihadı gerektirebilecek bir konuysa, değil mi? O ihtilaf nedir? Muhtemerdir. Yani birinin sayf kabul ettiğini öbürü zayıf kabul eder. Zayıf kabul eden zayıf kabul ettiği için o ameli ispat etmez. Ama sayf kabul eden o ameli ne yapar? Ispat eder. Tamam mı? Bir de ikindi namazından sonra bir sünnet var. Bir de ikindi namazından sonra bir sünnet var. Cumhur'a ulemaya göre ikindi namazından sonra bir sünnet yok. Yani onu söyleyelim. Ümmetin cumhurluğuna göre ikindi namazından sonra bir sünnet söz konusu değil. Lakin hem İmam Bukhari'nin hem de İmam Müslüm'ün Ayşe annemizden rivayet etti bir hadis var. Yani mesela diyor ki: "Ma teraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatini ba'da'l-asr kıttu." Yani ben peygamberimiz hiçbir zaman ikindi namazından sonraki iki rekatı terk etmedi diyor Ayşe annemiz. Tamam? Başka bir rivayette diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hiçbir zaman e, şeydir. E, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sürekli ikindi namazından sonra iki rekat kılardı diyor mesela. Tamam? Bu bir, Ayşe annemiz ve Ayşe annemizle beraber mesela İbni Hazm 20'ye yakın sahabeden bunu naklediyor. Yani Peygamberimizin ikinci namazından sonra iki rekat namaz kıldığına dair. Tamam mı? Ve müstakil bir sünnet olarak da kabul ediyor zaten. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer ise kendi zamanlarında ikinci namazından sonra namaz kılanları dövüyorlarmış. Şey, Hazreti Ömer ile İbni Abbas dedim değil mi? Ya yanlış söyledim o zaman doğru söyleyelim. Hazreti Ömer ile İbni Abbas kendi dönemlerinde mescitte namaz kılan insanları dövüyorlarmış. Bu da mesela Sünenler'de bir rivayet, Ebu Davud da rivayet ediyor. Ee, bu ihtilaf duyunca Hazreti Ayşe böyle bir şey diyor, Hazreti Ayşe'nin yanına bir adam gönderiyorlar. gidiyorlar diyorlar Hazreti Ayşe'ye sor yani niye hani e, böyle bir namaz kılıyor diye. Hazreti Ayşe de diyor ki gidin Ümmü Seleme'ye sorun. Ümmü Seleme'ye geliyorlar, yaz burada dikkat edin Ayşe annemiz de kılıyor namazı değil mi? Ümmü Seleme'ye geliyorlar, Ümmü Seleme diyor ki ben pe peygamberimiz benim evime girdi ikinden sonra gittiği iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra ben cariyeyi yolladım dedim hele bir git sor peygamberimize ne bu kıldığı namaz neyin nesidir diye. Peygamberimiz dedi ki bana veft beni kays geldi beni öğle namazından sonra kılmam gereken sünnetten meşgul ettiler. Ben de onu şu anda kılıyorum dedi. Tamam. Şimdi ikindiden sonraki o peygamberimizin kılmış olduğu namaz bu e, vecih ile aldığımız zaman ne oluyor? Müstakil bir sünnet değil, gün içerisinde peygamberimizin meşgul ettikleri zaman vesselam, ikindi namazdan sonra evine girip fırsat bulduğu yerde kılmış olduğu kaza sünnetler diyelim. Tamam? Bu görüşe göre. Üçüncü bir görüşe göre ise Yalnız dediğimiz gibi ya, ümmetin cumhuruna göre böyle bir namaz yok zaten yani böyle bir namaz kılınmaz e, kılınmazsa bu şekilde yorumlar yapmışlar. Üçüncü bir görüşe göre ise peygamberimizin kendisi hem namaz kılmıştır hem de bunu nehyetmiştir. Tamam? Bu da ne olmuş olur? Namaz peygamberimize khas bir namaz olmuş olur. Kendi kılmıştır. Ama başkalarını da ne yapmıştır? Nehyetmiştir. E bundan? Bunu da yine bir sahabe söylüyor. Dördüncü bir görüşe göre Şöyle bir cem yapılmış. Ehli hadis tarafından demişler ki derler ki. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılmayı nehyettiği vakitler var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılmayı nehyetmiş olduğu vakitler var. Nedir bu vakitler mesela? 1 güneş doğduğu zaman Güneş tam ortada, kaim ve tuz olduğu zaman öyle mi? Bir de güneş artık sarardığı zaman, yani batışa doğru kaydığı zaman ve üç vakitte peygamberimiz namaz kılmayı yasaklamış. Hem namaz kılmayı hem de ölüleri defnetmeyi ne yapmış? Yasaklamış. Tamam mı? Peygamberimizin nehyetmiş olduğu ikindiden sonra, güneş isfırar ettikten sonra kılınan namazdır. Tamam mı? edip kendisinin kılmış olduğu ve sünnet olan ise ikindinin hemen akabinde kılınan namazdır. Tamam. Buna da Hz. Ali'ye dayandırdıkları şöyle sünenlerde geçen bir hadis rivayet etmişler. Demiş ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifte şöyle buyurdu. "La tusallu ba'de'l-asr illa en tusallu ve'ş-şemsu murtefi'a." İkindiden sonra namaz kılmayınız ancak güneş henüz daha yani murtefi'yken, daha sararmaya, bakmaya kaymamışken o zaman kılabilirsiniz diye. Bu görüş ne yaptı? Görüşlerin hepsini cem etmiş oldu. Yani önce sünneti sıfat etti. Böyle bir sünnet vardır ama nehyeliler veya sahabenin üzerine dövmüş olduğu insanları nedir? Menhi olan vakitte kılınandır. Yoksa insan ikindi namazın akabine kılarsa ne yapılabilir? İkindi namazın akabine kılarsa böyle bir sünnet söz konusu olabilir. O zaman bu mesele sahabenin de kendi arasında ihtilaf etmiş olduğu bir mesele. Tamam mı? İhtilaf etmişlerse demek ki bu müekked sünnetlerden olan bir şey değil. Tamam. Bu müekket olan sünnetlerden değil. Niye? Çünkü müekket olsaydı Resulullah bunu yasak ederdi insanlara. Öyleyse alimlerin bu görüşlerde ihtilaf etmesi de normaldir. Resulların yanında olan insanlar, Aleyhisselatu vesselam ihtilaf etmişse sonradan gelenlerin ihtilaf etmesi nedir? Hayda hayda e normaldir. Bunların içinde insanın gönlünün en mutmain olduğu görüş hangisidir? Son zikretmiş olduğumuz görüştür. Yani pe çünkü peygamberimizin hiç terk etmediği bir namaz var. Öyle mi? Bir de bazı sahabenin nehyetmiş olduğu bir namaz var. Bu son zikretmiş olduğumuz hadis, konunun arasını tam toplayacak mahiyette olan bir. Hani böyle bir sünnet vardır. Bu müekked değildir. Mühim olan bu sünnetin, güneşin batmaya yakın olan kısma terk edilmemesidir. Hemen ikindi namazın akabinde kılmak isteyenin kılmasıdır. Anlaşıldı? Tekrar etmeye gerek var mı? Yok inşallah, tamam. Evet, bunu da söyledik. Öğlen ikindi bir de akşam namazı, değil mi? Geldik akşam namazına. Akşam namazının hem öncesinde sünnet var, hem de akşam namazının sonrasında sünnet var. Tamam Akşam namazının öncesinde müvekket olmayan iki rekat bir sünnet var. Peygamber ne diyor? Sallu qabla'l maghribi, Sallu qabla'l maghribi, Sallu qabla'l maghribi. İmam Müslim rivayet ediyor. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız, Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız. Akşam namazından önce iki rekat namaz kılınız. Sonra ne diyor? Üçüncüde dedi ki لِمَنْ شَاءَ لِمَنْ شَاءَ Dileyen kılsın. Yani hani çünkü bu bir emir ya. Emir normalde neye hamledilir? Vücubiyete. Peygamberimiz emri kendisi hemen ne yapıyor? Sarf ediyor vücubiyetten. Ne diyor? limen <gülüyor> شَاءَ Ne için? Ta ki insanlar bunu mutlak bir sünnet edinmesinler diye. Yine İmam Müslüm Enes'den rivayet ediyor. Enes diyor ki biz Peygamber'in ahdinde iki rekat namaz kılardık. Akşam namazından önce Peygamberimiz bizi görürdü. Ne emrederdi ne nehy ederdi. Tamam? Peygamberimiz bizi görürdü. Ne emrederdi ne de nehy ederdi. Bir de Peygamberimizin yine fiili sünnetinden ispat edilmiş. Peygamberimiz akşam namazından önce iki rekat namaz kılardı. Bu sahih sünnetle sabittir. Sahabe bu sünnetle amel etmiştir. Akşam namazından önce ne vardır? 2 rekat sünnet vardır. Tamam? Bazı alimler, akşam namazının vaktinin dar olmasını öne sürerekten böyle bir sünneti, böyle bir namaz kılmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bu da nedir? Kesinlikle ne şer'en ne de aklen kabul edilebilecek bir şey değildir, bir durum değildir. Yani Peygamber ve sahabesinin yaptığı bir şey, nasıl sonradan işte akşam namazının vakti dardır e, iddiasıyla biz mekruh olduğunu söyleyebiliriz. Allah muhafaza. Bu ne değildir? Bu, doğru olan bir istillar biçimi değildir. Zaten bu sünnet ehlinin de, henüz sünnetin de istillar metoduna, taban tabana aykırıdır. Bir de zaten hepimizin bildiği ve kesin müekked sünnetlerden olan akşam namazından sonra ne vardır? İki rekat bir sünnet vardır. Tamam O da nedir? O da e, hem i̇bn Ömer'in hadisinde hem de Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam akşam namazından sonra iki rekat namaz kılardı. Tamam. Akşam e, sabah namazını şey öğle namazını söyledik. İkindi namazını söyledik. Akşam namazını söyledik. Burada yatsı yok. Burada tek fecir var. Bir de ne kaldı? Yatsı namazının sünneti. Yatsı namazının sünneti kaçtır? Sonrasındaki iki rekat, değil mi? İşte önümüzde hadis var ya. "Bu rak'ataini ibadan işa'i fi diye. Evinde iki rekat namaz kılardı diye. Bir de Ayşe annemiz diyor Peygamberimiz yatsı namazını kıldırdıktan sonra benim yanıma gelir ve ben yanıma geldikten sonra da ne yapardı? Şey yapardı, ee, iki rekat namaz kılardı diye. Şimdi bir de bununla beraber hepimizin yani aklımızda olsun her namazda bir sünnet var. Bu her namaz için geçerli. O da nedir? Ezan ile kâmet arasında kılınan iki rekat namaz. Peygamber ne diyor? بين كل اذنين ركعه başka bir rivayette بين كل اذنين الصلاه yani ezan ile kamet arasında namaz vardır tamam ezan ile kamet arasında bu da sünnettir yani peygamber aleyhissalatu vesselamın ve sahabesinin ezan okunduktan sonra kamet verilinceye kadar o beklenen arada ne yaparlardı iki rekat namaz kılarlardı tamam bu her namaz için nedir her namaz için geçerli olan bir sünnettir. Zaten şu anda bu sünnet ölmüş. Nasıl ölmüş? Ezan okunuyor hemen akabine kamet veriliyor değil mi? Sünnette böyle değil. Ezan okunur. Kamet belli bir miktar süre sonra verilir. Cemaatin hali gözetilerek verilir. Tamam mı? Burada öyle değil mesela. Ezan okunuyor hemen akabine şey yapılıyor. Ee, kamet veriliyor. Bu ne değil? Sünnette böyle bir şey yok. Ezan okunur. İnsanlar ezanı imamla şeyle beraber tekrar ederler. Ezan bittikten sonra ezan duası demiş olduğumuz peygamberin şefaatini insana hak kılan dua yapılır. Allahümme rabbâzî dâvetî dâme tabi bunlar o sünneti de öldürmüşler, onu namaza başlarken şey yapıyorlar söylüyorlar. Normalde onun yerinden estir hemen ezanın akabidir değil mi? O da bittikten sonra cemaat toplanır, İmam girdikten sonra cemaat ayağa kalkar sonra ne yapılır? Kâmet verilir. Bu sünnetler hepsi ne yapılmış? Bu sünnetler hepsi öldürülmüş. Tamam? Bu da yatsı namazının sünnetidir dedik. Bir de genel sünneti de söyledik. Tamam. Sonra şeyinki zaten arka sayfada gelecek. Söylemeye gerek yok. Okuyalım mı? Yeter mi tabii ben. Okuyalım diyorum. Yeter derseniz duralım. Yeter mi? Tamam. Ee, daha önce de söyledim. Siz kendinize yetecek. Dersi güzel çalışıp ezber yapabileceğiniz yere geldiğinize inandığınızda durun. Ders 20 dakika veya 30 dakika fark etmez. 40 dakika veya 50 dakika yani. Dersin uzunluğu kısalı önemli değil. Mühim olan Sizin çalışabilmeniz, desteğinizi yetiştirebilmeniz. Tamam mı? İnşa'Allah. وَاَخِرُوا دَعْوَانًا Ya da soru soracak mısınız? Sor. "-Hocam şimdi günümüzdeki insanlar yatsınlar önce yatsınlar önce yatsınacak sünnet oluyorlar. Bunların denildiği..." Zayıf. Zayıf bir rivayete dayanıyorlar. Normalde böyle bir şey yok. Böyle bir sünnet yok. Tamam mı? Evvâbin sünneti var mesela. Belki Evvâbin diye bir namaz var. Belki biliyorsunuz. Akşam namazın akabinde İki kılanlar az takvalılar, 12 mi sekiz mi kılanlar en üst e, takva boyutu bu. Bir dahi böyle bir namaz yok. Evabin namazı sünnette nedir? Kuşluk namazıdır değil mi? سَلَاتُ الْاَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَدُ الْفِصَالُ <gülüyor> Evvâbin ne demek? Allah'a yönelenler, öyle mi? Allah'a yönelenlerin namazı güneş iyice kızıştığı zamandır. Yani hani kuşluk namazının vakti ne zaman giriyordu? Güneş çıkıp bir mızrak yükseldikten sonra ta güneş meyledinceye tepeye tam gelip meyledinceye kadar. O aradaki en sıcak olan vakit hangisi ise orada ne yapmak? Orada ee, kuşluk namazını kılmak şeydir, sünnettir tamam bunda Bunu da nerede söylüyor? Kuşluk namazını kılanları gördüğü yerde söylüyor. Ama bu nereye mesela edilmiş Bunu insanlar akşam namazından sonra kılmış oldukları şeye, namaza hamletmişler. Mesela böyle bir sünnet yoktur e, misal ama sünnet olmuştur Örneği Başka biri daha sanki soracaktı oyun sorum tamam bu akhire davana elhamdülillah ya rabbel